Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Evet anahtar ayrımlara devam ediyoruz. Her programın başında da kısaca anahtar ayrımlar nedir diye bir bahsetmek istiyoruz. Çünkü şiddetsiz iletişimde bize pusula... Mi? Pusula gibi yardımcı olan e, bir farkındalık anahtar ayrımlar. E, kalpten nasıl e, iletişimde ve bağlantıda bulunabiliriz onun için bize yol gösteriyor. Bu programda da niyetimiz örneklerle e, paylaşarak sizlere de ilham olması. E, bugünün e, anahtar ayrım konusu ihtiyaçlara göre mi yoksa karşılanmayan ihtiyaca göre mi? Empati vermek. Evet. Ee, bu hani belki şidesiz iletişim pratiği yapmayan e, şu ana kadar e, herhangi bir seminere katılmamış dinleyicilerimiz için e, biraz yabancı kalır mı diye bir endişe var içimde. Aynı zamanda biraz örneklerle gidersek belki siz de e, tadını alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, şiddetsiz iletişimde e, empatiyle dinlemek istiyoruz karşımızdakini ve kendimizi de dürüstlükle ifade etmek istiyoruz bu empatiyle dinlemek dediğimiz nokta e, tamamen pür bir merak içinde karşımdaki insanı da ne hissediyor neye ihtiyacı varla dinlemek halinde kalmak istiyorum yani mevcudiyet halinde kalmak istiyorum ve onun yolculuğuna katkıda bulunmak için de bir e, Hangi ihtiyacı karşılanıp karşılanmıyor filan gibi bir yerden e, kendiyle bağlantısına hizmet etmek istiyorum. Bahsettiğimiz şey empatiyle dinle, dinlerken ihtiyacın güzelliğine odaklanarak mı dinlemek ve yoldaşlık etmek yoksa karşılanmayan ihtiyacıma odaklanmak noktası? Evet, yani bu arada tekrar hatırlatalım. Çile Sevişim'in temel prensiplerinden biri de Marshall Rosenberg'in söylediği tüm insanlar aynı ihtiyaçlara sahiptirler. Bu ihtiyaçlar bizim özlediğimiz, değer verdiğimiz şeyler. Saygı gibi mesela. Özen. Özen gibi, yakınlık gibi, anlayış gibi, sevgi. Duyulmak. Duyulmak, işbirliği. Beraber, Görü görürmek, görürmek. görürmek. Ee, birçok ihtiyacımız var. Barış. Barış. Temel ihtiyaçlarımız da var su, hava. Evet susadığımız zaman su içiyoruz, ihtiyacımızı karşılıyoruz. E, o ihtiyacımızı anlamak için de bir önceki adım, e, daha önceki programları takip edenler veya kitap okuyanlar biliyordur. Duygularımıza bağlantıya geçmek, ve duygularımıza bağlantıya geçtikten sonra da ihtiyaçlarda ona açılan bir pencere oluyor. Burada da bugünkü bu anahtar ayrımda da o ihtiyacın dediğinde gibi o ihtiyaç gerçekten çok güzel böyle bana böyle şey gibi geliyor. Büyük bir kaynak var içimizde. onlar zaten böyle duruyorlar, böyle şey gibi maden gibi. Bazen ama o ihtiyaçlarla bağlantımız kesiliyor. O yüzden ihtiyacın güzelliğiyle bağlantıya geçmek. Ama olmayan ihtiyacın değil de ihtiyacın güzelliğiyle bağlantıya geçmek gibi bir şey geliyor bu anahtar ayrım. Örnek mesela ne verebiliriz? Yani mesela şey konuşmuştuk senin yayından önce. Saygımı istiyorsun yoksa saygı ihtiyacın karşılanmıyor mu demek yerine, hı hı. <gülüyor> değil mi? Saygımı istiyorsun diye belki sormak. Evet. Ee, şimdi ben de örnek düşünüyorum sorduğun hı. için. Ee, bu bir önceki programda konuştuğumuz yerden devam et. Desim geldi. Ee, diyelim ki bir insan karşımda bir şey anlatıyor. İşte öyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, şöyle oldu. Bir önceki programda şeyi konuştuk içeriye değil ihtiyaca odaklanarak dinlemek bu programda da bir adım daha ileriye atıyoruz ihtiyacın kendisine odaklanarak dinlemek yani karşılanmayan ihtiyacın ne ne oldu da böyle hissettin niye böyle oldu gibi bir tondan ha sen özen özlüyorsun gibi bir tona geçmek. Bu ne işe yarayacak derseniz biraz orayı konuşmak istiyoruz örneklerle. Ben de e, biraz rağmen örnek bulmakta şu an. Evet neyse zorlandım. E, şöyle bir şey e, ben de şunu da eklemek istiyorum. E, örneğe geçmeden önce yani empati şunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Empati ile karşı tarafı dinlediğimizde karşımızdakinin hissini ve ihtiyacını bulmasına yardımcı oluyoruz. Yani bizim burada niyetimiz empati ile karşıdaki hissini ve ihtiyacını bulsun. Mesela üzgünsün. Çünkü senin için saygı çok önemli değil mi diyebiliriz. Veya e, üzgün, üzgünsün çünkü saygı ihtiyacın karşılanmıyor dersek bu sefer orada kendi fikrimizi de karşı tarafa sanki empoze ediyoruz. Oradaki e, fark o orada. Yani... Üzgünüm çünkü senin saygı ihtiyacın karşılanmıyor dediğim zaman bu benim de bir bir fikrim var. Gerçekten senin saygı ihtiyacın karşılanmadığını düşünüyorum. Ona onunla ilgili sanki sana bir yorum veya analiz et, analiz et, onu da sokuşturuyorum oraya. Halbuki aa senin gerçekten saygıya çok mu ihtiyacın var? Onu mu özlüyorsun hayatında dediğim zaman bu daha neutral bir şey. Ee, gerçekten o ihtiyaca odaklanıyorum. Yani burada önemli olan daha önce dediğim gibi herkesin ihtiyacı aynı. Biz karşılanması veya karşılanmamasına değil de onun yerine ihtiyacın kendisine odaklanırsak daha verimli bir sonuç alıyoruz. Evet karşı tarafında kendiyle bağlantısına daha çok hizmet ediyor olma evet. ihtimali çok yüksek. Sen Stefan'dan bahsetmiştin istersen onu hatırlatalım dinleyicilere. Yani bu pozitif ihtiyaç dili kullanalım de dediğini söylemiştin şeyden önce. Şeyi anlatayım. Stefan Zaybert bizim şidesi iletişim topluluğunun kıymetli üyelerinden biri. Ee, benim de erkek arkadaşım ama aynı zamanda e, Empathic Reconciliation diye Marshall Rosenberg'in e, bir e, çalışması var. Onunla ilgili bir eğitim yaptığında bize e, ihtiyacın kendisine odaklanarak dinleme konusunda çeşitli egzersizler yaptırmıştı. Zaman zaman ben e, kendi seminerlerimde yıllık programlarda onları tekrarlıyorum. Çok faydalanıyorum. Karşımdaki insanı dinlerken Tahmin ediyorum yani birlikte bir yolculuğa çıkıyorum. İkimiz bağlantı içindeyiz seninle dinlerken ve zihnimden bir analizden de devam etmiyorum seni empatiyle dinlerken. Sadece duyguna bakıyorum ve bu böyle hissediyorsun çünkü şunu mu özlüyorsun diye soruyorum. Hani bu anlatabileceğim şey bu. Bir örnek üzerinden gidelim. Bir önceki programda ben ee, şeyden bahsetmiştim. Bir arkadaşımla iş anlaşmazlığı yaşadım. İş anlaşmazlığı yaşadığımda kendi hikayemin içinde kayboldum. Kendi hikayemin içinde bu kadar kaybolduğumda haklı ve haksıza düştüğümü fark ettim. Ve fark ettiğim yerde park ettim. Park ettiğim yerde bir dakika şimdi bu hikayeyi park ediyorum. Ben ne hissediyorum ona bakayım da. Ve hislerime odaklandığım zaman bedenimde korku buldum. Korkuyu bulduğumda bu korkunun beni kendi geçmişimdeki e, çok büyük toplumsal hadiselerde yaşananın görmezden gelinmesi, e, olup biten şiddetin duyulmuyor ve görülmüyor gibi yaşanmasıyla ilgili bir yerlere doğru uçtuğumu fark ettim. Olan şey ise çok basitti. İş konusunda bir anlaşmazda uğradım bir arkadaşıma kendimi ifade edecek ortam bulamamıştım. Şimdi beni Canan dinliyor olsa empatiyle Deniz kendini ifade etme ihtiyacın mı karşılanmadı? İşte Deniz e, duyulma ihtiyacın mı karşılanmadı dese ben de büyük bir ihtimalle bu cümle daha fazla öfke yaratır. Ve tekrar beni düşünceme götürür. Galiba bizim empatiyle aradığımız yer o kendi kaybolduğum düşüncelere götürmek yerine kendimle bağlantıma hizmet edecek bir dil arıyoruz. Yani şu ihtiyacın mı karşılanmadı bu ihtiyacın mı karşılanmadı dedikçe ben eğer kendim kurban kafasına girdiysem bir yerde haklı haksıza girdiysem hızlı bir şekilde tekrar düşüncelerime uçup evet kendimi ifade edemedim dı dı dı dı dı, dı diyebilirim. Ve ihtiyacın güzelliğiyle buluşamadığım bir yere gidebilirim. O yüzden ha bu, bu, bu oldu. Öfkeliyim çünkü kendimi ifade etmeyi özlüyorum dediğimde omurgan bile dikleşiyor Canan. Yani O gücünü tekrar eline gücünü alıyorsun alıyorum. zaten. Hı -hı. Öbür türlü kendimi ifade etme ihtiyacım karşılanmadı dediğimde öfke geliyor tekrar. Yani hele tetiklendiğimiz konularda... Ve tekrar hikayeye gidiyorsun belki orada. Zihne çıktığımda evet. evet hikayeye gidiyorum, evet zihne çıkıyorum. Halbuki biz sevgi özlerin kulaklarını çınlatayım, zihinden kalbe inmeye çalışıyoruz. Hı hı. Hakikaten e, o enerji, çünkü kendimi ifade etmeyi özlüyorum dediğimde, karşı tarafı da kendi hikayemden özgürleştirmeye başladığım yer. Yani olan ne? Olan basit bir iş anlaşmazlığı. Evet, evet. Yani, Sonuçta öyle <gülüyor> Yani tetiklenen benim Dolayısıyla hani kendimi ifade öz, etmeyi özlüyorum dediğimde Stratejilerin bolluğuna geçebiliyorum O gün kendimi ifade edemedim Bu arkadaşıma bir ay sonra kendimi ifade edebilirim Ya da mail atabilirim ya da telefon edebilirim gibi Bolluk açılıyor yani Geldiğin noktada bir ferahlık o sıkışmışlık o şeyden bir Ah evet ya ...diyen bir halimiz oluyor değil mi... ...kendimize empati de verdik... ...hay evet Hı. ya başka seçeneklerim de var... ve ...ben bununla ilgili başka adımlar atabilirim... Ee, ...orada işte o... ...ihtiyacın güzelliğine buluşmanın... E, ...keyfi orada... ...bir de sorumluluk aldığım yer... ...yani ihtiyaç benim ihtiyacım... ...hiç kimse benim ihtiyaçlarımı... ...karşılamak için bu dünyaya gelmedi... ...kendimi ifadeyi... ...özleyen benim... ...kendimi ifade ihtiyacı olan benim... Bu ihtiyacı karşılamak için adım atacak insan da benim. Hiç kimse benim yerime bu işi halletmeyecek. Evet. Ben yola çıkacağım ve ben bu ihtiyacımı karşılayacağım. Dolayısıyla da e, çok yetişkin bir yere de hizmet ediyor. Şu ihtiyacım karşılanmadı, bu ihtiyacım karşılanmadı e, dediğim yerde hakikaten çok zihne çıktım ya da e, kurban. Enerjisine yani muhtaç enerjisine Geçtiğim bir yer başlıyor Evet ama o ihtiyacını bulduktan sonra Karşı taraftan destek isteyebilirsin Yani illa o ihtiyacı evet. tek başına karşılayacaksın Diye de bir şey yok, yok. Değil mi? Ama destek de hala benim ihtiyacım evet. Ve bunu sorumlusu hala benim Hı -hı. Karşı taraf evet ya da hayır diyebilir Diyebilir evet. Ve müzik arası galiba. Müzik arası. Evet Bülent Ortaçgil'den Benimle oynar mısını Dinliyoruz hep beraber Su olsam, ateş olsam Göklerdeki güneş olsam Konuşmasam, taş olsam Yine de oynar mısın benimle Susulsam, kusur olsam Ağızdaki küfür olsam Oynar mısın benimle Sayılmasam kaç olsam Topraktaki güç olsam Aptal gibi suç olsam Yine de oynar mısın benimle Benimle You're my Ateş olsam, göklerdeki güneş olsam, konuşmasam, taş olsam yine de oynar mısın benim? Devam edelim istiyoruz ee, İhtiyaçlara göre mi yoksa karşılanmayan ihtiyaca göre mi empati vermek diye bahsediyoruz Ben genellikle e, e, bu ihtiyaçların hoş geldin ihtiyacım diye bir alıştırma vardı e, O hoş geldin ihtiyacım çok hoşuma gidiyor Yani sanki böyle bizim e, Beşiktaş'ta Şairler Parkı var Orada bir bankta bir tane, Orhan Veli galiba oturuyor. Onun heykeli yapmışlar, bankta oturuyor. Ben de kendimi gidiyorum, bir bank buluyorum, oturuyorum. Ve böyle bir sıkıntılı zamanlarımda... ...işte duygumu, ihtiyacımı... ...ve o ihtiyacı böyle imgeleştiriyorum. Sanki geliyor birisi, yanıma oturuyor. O ihtiyacım <gülüyor> ...hoş geldin ihtiyacım. Yani o ihtiyaçla karşılaşmak... onu böyle... ...ha evet ya... ...benim buna ihtiyacım var... ...benim biraz dinlenmeye ihtiyacım var... ...benim biraz sakinleşmeye ihtiyacım... ...genellikle öyle oluyor... ...iş yerimin karşısında olduğu için... sakinleşme ihtiyacım için... E, ...parka gidip... E, <gülüyor> ...ihtiyacımla bankta oturmak... ...yani e, gerçekten bunu... E, ...alıştırma gibi düşünmeyip de... ...gerçek hayatta yaptığın zaman... ...bir rahatlama geliyor insana... ...bu sıkışmıştıktan sonra... ...böyle bir ferahlama... E, ...ah evet ya... Başka şeyler de var. Ee, böyle e, o güzellik e, ilk önce gelen bir üzüntü, bir e, yas diyor. Ondan sonra birdenbire senin de Demin anlattığın gibi kendi gücünle tekrar bağlantıya geçiyorsun ve böyle ihtiyacı sanki eline alıp tekrar harekete geçip e, kendini ifade edebilirsin karşı tarafa veya kendine veya karşı tarafa empati verebilirsin veya biraz zaman zaman zaman bırakabilirsin ilişkilerinde tekrar devam edebilirsin. Çünkü bazen gerçekten böyle öyle şey durumlarda kalıyoruz ki çaresiz <gülüyor> o zamanlarda da insan bu empati işi çok işe yarıyor şimdi sen anlatırken e, aklıma benim de bu bank imgesinden e, ebeveynler geldi galiba çocuk parkına gitti zihnim e, pek çok ebeveyn var e, programımızı dinleyen onlar için e, bir örnek konuşmak istiyorum genellikle ço e, yani çocuklarınla ilişkilerinde e, seminerlerime gelen ebeveynler çok hızlı bir şekilde çocuğun ihtiyacını oradalar yani bu zannediyorum daha çok da annelerle çalışıyoruz anneler hızlı bir şekilde bu çocuğun neye ihtiyacı var oraya gidiyorlar. Şiddetsiz iletişim çok yetişkin ve aynı zamanda çok kendinle bağlantı isteyen bir yöntem. Biz ebeveynlere de hani çocuğuyla ilgili diyelim büyük bir öfkeye girdi bir örnek var aklımda bir katılımcımız anlatmıştı küçük çocuk Küçük derken 4-5 yaşlarında masada bir şey döküyor ve ebeveynle böyle öfke geliyor. Öfke geldikten sonra da niye öfkeleniyorum diye utanç geliyor. Ve hızlı bir şekilde ay çocuk işte şuna ihtiyacı var buna ihtiyacı var oraya gidiyor. Halbuki şiddetsiz iletişimde mesela empatiyle dinlediğimde ben hep çocuğunu anlatmaya çalışıyordu. Hep şeye çevirmek istedim. Peki sen ne hissettin? ...sen ne hissediyorsun şu an ve burada... ...bunu hatırladığında... ...geçmişte de değil... ...şu an ve burada ne hissediyorsun... İşte kolaylık mı özlüyorsun... ...destek mi özlüyorsun... ...gibi bir yere gitmiştim... ...bu anahtar ayrımda da... ...mesela şöyle bir şeyden söz etmiyor bu anahtar ayrım... ...işte sen çok... ...öfkeleniyorsun çünkü... ...işte... ...düzene mi... ...şey mi... ...düzen ihtiyacın mı karşılanmıyor... Kolaylık ihtiyacın mı karşılanmıyor desem, o ebeveyn büyük bir ihtimalle zihinden kalacak. Tekrar eski düşüncelerine dönecek. Ve iyi anneyim, kötü anneyim gibi yargılarını besleyeceğim. Evet. Kendime empatiden söz ettiğin için geldi bu aklıma. Halbuki, bir dakika ben şu an öfkelendim. Evet, öfkelendim. Bir kere kabul edeyim. Çünkü desteğe mi ihtiyacım var? Güvene mi ihtiyacım var? Artık buna bakmak Hatta ihtiyaç kelimesi bazen insanlar için zor bir kelime olabiliyor. Böyle e, muhtaç e, kelimesini zannediyorum çağrıştırıyor. Onun yerine belki özlemek diye kullanabilirsiniz. Destek mi özlüyorum, kolaylık mı özlüyorum gibi e, kendimle de konuşabilirim. Evet yani burada altına çizeceğimiz nokta galiba bu pozitif ihtiyaç deli kullanmak değil mi? Yani ihtiyacım empati verirken... Pozitif ihtiyaç dili kullanmak çok önemli. Karşılanma e, yani kar, e, ihtiyacın karşılanma niteliğine odaklanarak konuşmak yani e, karşılanmama halinin üzerinden konuşmamak işe yarıyor. Bende çok yaradı. Evet ben de mesela kızıma şey diyebilirim sıkılıyorsun çünkü arkadaşlarına eğlenmek mi istiyorsun? İşte anlaşılmak mı istiyorsun benim tarafımdan bazen Çünkü cevaplarında böyle sert sert cevap verdiği zaman duymak mı istiyorsun Alan mı özlüyorsun <gülüyor> <gülüyor> Evet çok öpmeye çalıştım <gülüyor> Ben hikayeleri bildiğim için bildiğim gözlemden hareket ettim Evet bir de şey aklıma geldi Cesa ee, Wins ile Katrin Caden'in bir online empati şeyine katılmıştım Orada yani öğrenirken e, empatiyle dinlemekte şey dediler. Hani şeyi de sorma. Yani saygı mı istiyorsun, yakınlık mı istiyorsun, şunu mu özlüyorsun, certçü denilen tek kelime söyle. Dürüstlük. Sen bir şey anlatıyorsun mesela. Ben arada tek ihtiyacı söylüyorum. Yani alıştırma yapmak için de belki hani e, yara, yardımcı olabilir. Çünkü oradaki o şeylere katılmadan bir şey an, Arada saygı, dürüstlük sevgi. Yani sadece ihtiyaca seni yönlendiriyor, odağını oraya götürmeye çalışıyor karşısındaki kişi. O da alıştırma yapanlar için hani bir e, belki bir ilham olur diye paylaşmak istedim. Evet, e, bu empati hikayesi bitmez bizde. <gülüyor> evet, bu arada ben benim hani programın başındaki e, şeyim hala sürüyor. Minik endişem. E, bu programı dinleyenler için e, bu anlattıklarımız ne kadar e, hani anlamlı ne kadar ulaşıyor merak ediyorum. E, bize e, mail atabilirsiniz ya da Instagram hesaplarımızdan e, yazabilirsiniz. E, benim mail adresim denizspatar.com deniz okunduğu gibi Polatla ankara-trabzon, ankara-rize.com Instagram hesabı canlının empatinin gücü. Benim de kendi adımla Deniz Sıpatar diye Instagram hesabım var. Buralardan bize e, size ulaşan ya da e, ulaşmayan şeyler varsa e, soru sorabilirsiniz, e, yazabilirsiniz. İlk fırsatta yanıtlarız. Evet. Evet. Deniz'in yetişimi öğrenmek için ne yapılabilir? Onunla ilgili de belki birkaç bilgi verebilirsen. Yani Deniz'in e, birçok eğitimleri oluyor. <gülüyor> Hepsi e, şu anda neredeyse... Dolmuş durumda galiba yıllık eğitimin. Ee, giriş seminerleri sık sık yapıyor. Sohbetleri oluyor. E, alıştırma günleri oluyor. E, onları... Belki biraz hatırlatmak isteyebilirsin. Benim hesabımdan ben e, eğitimlerimi yayınlıyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz eğitimlerime ulaşabilirsiniz. Canan'ın da e, online kursları ve yüz yüze kursları var. Onu da empatinin gücünden bakabilirsiniz. Aynı zamanda Şiddetsiz iletişim Türkiye topluluğunda şu an 20'ye yakın arkadaşımız çeşitli seminerler sunuyor, etkinlikler sunuyorlar. Daha çok İstanbul'da ama diğer illere de hitap eden e, çeşitli çalışmalar yapan arkadaşlarımız var. Özellikle online kurslar sunan arkadaşlarımız var. Ee, Özgen buraya gelmişti. Gizem, Cudi gelmişti. Onların kursları var. Online olarak yaptıkları. Onlara bakabilirsiniz. Şiddet İletişim Türkiye Facebook ve Instagram hesaplarından. Çünkü bu anlattıklarımızı ben kendi deneyimimden ancak tam olarak kavrayabildim. Kitabı okuyarak ve hani anlatılanlardan sadece merak uyanmıştı bende. de ee, bir şeyler oturmaya başlamıştı gibi gelmişti ama ne zaman ki deneyimledim, ne zaman ki pratik ettim şiddetli iletişime, o zaman idrak geldi. Evet, pratik ya. Pratik, pratik, pratik. Evet. <gülüyor> ee, bugünlük şimdilik benim söyleyeceğim laflar bitti canan. Sende var evet, mı? Evet, benim de bitti ve şey oldum yani e, içimde gene şükran var gerçekten o kadar çok fazla e, etkinlik e, seminer atölye ve <gülüyor> birçok imkan var ve bu online'a da e, şükran doluyum çünkü şehir dışında olan arkadaşlarımız da katılabiliyor e, biz de denizli radyo programından sonra bir giriş e, semineri yaptık onlar birçok e, başka şehirden hatta yurt dışından katılanlarımız oldu e, çok Gerçekten kolaylık sağlıyor. Evet, bu yayın döneminin sonuna doğru yine bir online seminer radyo dinleyicilerimiz için e, kayıt açacağız. E, onu da bizim yine Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Size görüşmek üzere diyoruz. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.